Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainu ve nestaferu ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela halile. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ama ba'd. Fenne istqa'l hadisi kitabullah ve hayral hedi hedü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatatuha ve kullu muhtesaten bid'a ve kullu bid'atin dalal ve kullu dalaletin fî'nâr. Zeberret kitabında Allah razı bugün Kitabul İmaret yani yöneticilik emirlik kitabına başlıyoruz. Allah azze ve celle Nisa suresi 58 59. ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Ne Neale Muhakkak ki Allah size emanetleri sahiplerine vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Muhakkak ki Allah'ın size kendisiyle öğüt verdiği şey ne güzeldir. Muhakkak ki Allah semi ve basir olandır. Ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de bir şey hakkında çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onu Allah'a ve Rasul'e götürün. İşte bu daha hayırlı ve sonuç bakımından da daha güzeldir. İmamlar Kureyş'tendir. 1222 nolu hadis Enes radıyallahu anh'den. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmamlar Kureyş'tendir. Hüküm verdikleri zaman adalet yaparlar. Söz verdikleri zaman yerine getirirler. Merhamet istendiği zaman merhamet ederler. Onlardan her kim bunları yapmazsa Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onların ne farzı ne de nafilesi kabul edilir. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Teyali'si, Ebu Yala, Müsnedinde ve Muceminde, Ahmet, sünel Kübra'da Nesai, Bezzar, Taberani, Emalisinde de İbni Bışran, Ebu'l-Fal'l-Ezzühri hadis cüzünde, Ebu Naim Hilye'de, Ebu Amreddani, Sünel-i Var'de'de. İbn Sakir tarihinde Eslem bin Sehl Bahşel tarihi Vasit'te Peyhaki Sünen'de rivayet etmişler. Elbani rivayl Galil'de tahric etmiştir. 1223 no'lu rivayet Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Kureş'ten olana Kureş'ten olmayan kimsenin iki katı kuvvet verilmiştir. Hadisin ravilerinden Zühriye bununla neyi kastediyor diye soruldu. Dedi ki Görüşteki isabet kastedilmektedir. Bu hadis bu şartına göredir. Fesevi marife, marifede Ahmet, Tayalisi İbn-i İbn İbnevi Şeybe Taberani, Ebu Yala, Şerh-ı Müşküllehsarda Tahavi, Cüz-ü Elfe Dinar'da Kati'i, Hatip tarihinde, Ebu Naim Hilye'de, İbnevi Asım Es-Sünnede, Beyhaki Sünneninde rivayet etmiştir. Elbani Sayıha'da Muhtülbün Adi Camii Said'de tarcih etmişlerdir. 1224 ne olur rivayet? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki insanlar bu işte yani yönetimde Kureyş'e tabidirler. İnsanların hayırları Kureyş'in hayırlarına şerlileri de Kureyş'in şerlilerine tabi olurlar. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Bukhari ve Müslim yakın nafızlarla rivayet etmişlerdir. Bunu Eddani, Sünenül Varde, Filfitende i̇bn İbn Ahmet, şer de Sünnede Begavi, İbn-i Şeybe, i̇bn ebi Asım Ali bin Hucur hadisi İsmail bin Cafer'de rivayet etmişlerdir. Bu hadisler mütevatirdir. Yani e, halifenin Kureyş'ten olmasına dair hadisler mütevatirdir. E, bunun halifelikte şart olduğu hususunda Ehli Sünnet ve Cemaatle beraber İslam fırkalarının tamamı Mutezile'yle Harici fırkaları hariç diğer bidat fırkaları da dahil olmak üzere İslam ümmeti ittifak etmişlerdir. Yani Hilafetin Kureyş'ten olması hususunda ittifak, icma vardır. Bir tek bu esasa harcilerle mutezile muhalefet etmişlerdir. Bunlar da zaten yani mutezile akılcı olmaları itibariyle, akıllarıyla itiraz etmişler. Harciler ise, o ilk harciler ee, sünnet inkarcılarıydı. Böyle muhalefet etmişlerdir. Ehl-i Sünnet ve Cemaat ise e, ittifak etmiştir ki, yani Ehl-i Sünnet'in icması vardır bu konuda, halifenin Kureyş'ten olması zorunludur. Burada halifelik meselesiyle ilgili daha başka ayrıntılar da var. Yani eğer halifelik makamına Kureyşli olmayan birisi geçerse zorla, gasp ederek veya e, Ul ehli hal vel ak denilen kimseler Kureyşli olmayan birisi üzerinde ittifak et. O zaman ne yapılır? Bununla ilgili Yani her halkarda bunlara itaat gerekir ama hilafetin şartları yerine gelmiş olmaz. Mesela Osmanlı gibi, Selçuklular gibi yani aslen kureşli olmayanların hilafi, halifelik yapması gibi durumlarda da nasıl davranılacağına dair ilim bu konuyu kitaplarında ele almışlardır. Burada sadece şunu söylemek gerekir. Mesela günümüzün mutezilesi olan, önceki mutezilelere, mutezilelere her konuda tabi olan Hizbut Tahrir gibi hilafeti yeniden ihya etme iddiasıyla bütün davetlerini bu merkeze odaklayan bu Tahrir Fırkası gibi bazı fırkalar günümüzde bazı şüpheler atıyorlar ortaya. Mesela başınıza başı yılan başı gibi, zenci, siyahi, kuru üzüm tanesi gibi veya böyle birisi emir olarak tayin edilse bile itaat edin diye, yani dinleyin ve itaat edin diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu hadisi getiriyorlar. Bir kere söylediğimiz gibi bu konuda mütevatir hadisler halifenin Kureyş'ten olması gerektiğini açıkça ifade ediyor. Bu hadise gelince iki şekilde yorumlanır. Birincisi başınıza Emir tayin edilirse yani Kureyşli halife eğer senin başına bir zenci yani aslen köle olan veya aslen Kureyşli olmayan birisini dahi vali olarak atarsa veya komutan olarak atarsa buna itaat etmeniz gerekir. Doğru bir şekilde anlaşılan manası budur. Eğer bu işte lafız, emirlik lafızı burada umumidir. Dolayısıyla halifeyi de kapsar denilecek olursa burada da deriz ki bu mütegallibe yoluyla yani e, az önce söylediğimiz gibi mesela Türk birisi veya Arap olmayan başka Acemlerden başka birisi yani Kureyşli olmayan başka birisi Arap olmayan derken Kureyşli olmayan birisi halifeliğe seçildi. Ehli hal ahd, onu seçtiler. Veya e, böyle birisi darbe yaptı yönetime el koydu. Böyle durumlarda itaat edilmesi gerektiğini. Yani buna isyan etmek gerekmediğine delalet ediler bu hadis. Ama halifenin Kureyş'ten olmaz şartına gelince bu maktu bir meseledir. Yani hakkında hüküm kesin olarak netleştirilmiş bir meseledir. Zaten Kamil hilafet noktasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Davud, Tirmiz ve başkalarının rivayet ettik hadiste benden sonra hilafet 30 senedir. Ondan sonra ısırıcı sultanlık başlayacaktır diyerek bunu kevni boyutunda anlatmıştır. Yani bunun 30 sene süreceğini, ondan sonra artık su istimallerin gündeme gelmeye başlayacağını işaret etmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh'a biat edilmesi, 1225 nol rivayet. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Ensar'ın hatipleri kalktı ve onlardan biri şöyle dedi. Ey muhacirler topluluğu muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden birini görevlendirdiği zaman bizden birini de onun yanında görevlendiriyordu. Biz de bu işte halifelikte iki kişinin görevlendirilip bunlardan birinin sizden diğerinin bizden olmasını uygun görüyoruz. Bu üzerine ensar hatipleri bu şekilde biat istediler. Zeyd bin Sabit radiyalan kalktı ve dedi ki muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerden idi. Halife muhacirlerden olmalıdır. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yardımcıları olduğumuz gibi onun da yardımcıları oluruz. Ebubekir radıyallahu anh kalktı ve dedi ki: Allah size hayırlı karşılık versin ve sözcüğünüzü sabit kılsın ey Ensar topluluğu. Bundan başka bir şey yapsaydınız sizinle anlaşamazdık. Sonra Zeyd bin Sabit radıyallahu anh Ebubekir radıyallahu anh elini tuttu ve dedi ki: işte şu arkadaşınıza biat edin. Yani Ebubekir radıyallahu anh'a. Sonra gittiler. Ebubekir radıyallahu anh minbere oturduğu zaman Cemaatin yüzlerine baktı, Ali radıyallahu göremedi, onu sordu. Bunun üzerine Ensardan bazıları kalkıp onu getirdiler. Ebu Bekir radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcaoğlu ve damadı, Müslümanların söz birliğini dağıtmak mı istiyorsun? Ali radıyallahu anh, acele etme ey Allah Resulü'nün halifesi dedi ve ona biat etti. Sonra Zübeyir bin el-Avvam radıyallahu göremedi ve onu sordu, onu da getirdiler. Ebu radıyallahu dedi ki, Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halasının oğlu ve havarisi Müslümanların söz birliğini dağıtmak mı istiyorsun? O da aynı şekilde acele etme ey Allah Resulü'nün halifesi dedi ve biat etti. hem yani biat bu şekilde gerçekleşti. Bu hadis Müslümün, Bukhar ve Müslü'nün şartlarına göredir. Beyhaki İtikad'da Ahmet Abdullah bin Ahmet Es-Sünnede İbne Bişeybe Hakim Taberani Ensab-ül -En Eşraf'ta Belazuri, Sünen'in de beyhaki, tarihinde i̇bn Sakir rivayet ettiler. bin Hacca, Musayih de etti. Bu, e, yani Sakife olayı deniliyor buna. Sakife denilen yerde yapıldığı için. E, Ebu Bekir radıyallahu anh, bu biyat böyle gerçekleştiriliyor. Bu, bazı işte demokrasiyi işte İslam'a uygun bir sistemmiş gibi lanse etmeye çalışan kimseler, işte bu Sakife olayını gündeme getirirler. Bak onlar işte böyle demokratik bir karar aldılar diye. Ee, esasında onlar İslam'da halifenin nasıl tayin edildiğini, nasıl seçildiğini çok iyi biliyorlar. Fakat e, sudan bir gündem üretmek için, insanların kafasını karıştırmak için, bu demokrasi pisliğini e, şirin göstermek için bunun gibi oyunlara tevessül ediyorlar. İslam'da halife seçimi böyle herkesin Oylarıyla değil, herkesin yani alim cahil, erkek kadın, köle hür, Müslüman kafir hatta, böyle herkesin eşit oy kullandığı bir sistem değil demokrasit olduğu gibi. Ehli hal vel akt denilen, yani çözüm karar mercidir Türkçe manası. Ehli hal vel akt. Şimdi hal çözmek demek, akt bağlamak demek. Yani Çözüm ve karar merciği diye tercüme edilmesi en uygun şekli bu cümlenin. Ehli hal vel akt denilen kimseler de toplum üzerinde nüfuzu olan ileri gelenlerdir. Mesela bir kabilenin adına, o kabilenin bir reisi vardır, sözü dinlenen, kabul edilen bir reisi vardır. O kabil adına bu kişi karar verir. Ehli hal vel akt meclisinde ilim sahipleri, ilim önderleri, veya bahsettiğim gibi nüfuz bakımından önder olan, ileri gelenler bulunur ve bunlar karar verir kimin halife seçileceğine. Böyle atanır. İslam'daki sistem böyledir. Demokraside ise az önce bahsettiğimiz gibi alim cahil fark etmez. Alimle cahilin oyunu eşit görürler. Erkek ile kadının oyunu eşit görürler. Bunlar tamamen İslam'a aykırı şeylerdir. İslam'a göre erkek ve kadının görüşü bir değildir, eşit değildir. Erkek ile kadının görüşünü eşit saymak zulümdür. Yani zulümdür, hukuk konusunda bir zulümdür. Hakkı yerine koymamaktır. Çünkü Allah Azze ve Celle de iki kadının şahitliğini ancak bir erkeğin şahitliğine denk görmüştür, böyle hükmetmiştir. Yine Müslümanla kafiri de eşit görürler. Yani demokratik sistemlerde. İşte güç sahibiyle öyle olmayan bunlar tamamen eşittir. Demokratisi de böyledir. Ama İslam'ın sisteminde bahsettiğim bu ileri gelenler, ilmi veya askeri olarak, nüfuz olarak ileri gelenler biat ederler. Halk bu ileri gelenlere tabidir. Yani bu e, bu temsilciler, Halktan teker teker yat almaz veya oy almaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunlar o toplum adına söz sahipleridir zaten. Şura'nın halifeyi seçmesi. 1226'ın oğlu rivayet. Ebu Rafi radıyallahu anh dedi ki, Ebu Lü'lü, lü, Mughire bin Şube radıyallahu anh'ın kölesiydi. Değirmen taşı yapıyordu. Mughire her gün ondan dört dirhem alıyordu. Ebu Lülü Ömer radıyallahu anh ile karşılaşınca ona ''Ey müminlerin emiri, Mughire benden çok alıyor, yani vergiyi çok alıyor, onunla konuş yükümü hafifletsin.'' dedi. Ömer radıyallahu anh, ''Allah'tan sakın ve efendine iyilikte bulun, yani ona iyi davran.'' dedi. Ömer radıyallahu niyeti, Mughire ile karşılaştığında onunla konuşmak ve kölesinin yükünü hafifletmesini söylemekti. Ancak köle Ömer radıyallahu anh'ın bu sözüne kızdı ve ''Onun adaleti benden başka herkes kuşatıyor.'' diyerek onu öldürmeyi gönlüne koydu. Sonra iki başlı bir hançer yaptı, onu biledi ve zehir sürdü. Sonra Hürmüz yanına gitti ve ona bu hançeri nasıl görüyorsun dedi. Hürmüz Ağa, bununla vurduğun kimseyi hemen öldürürsün dedi. Bunun üzerine Ebu Lü'lü Ömer Radyalı'nı öldürmek için fırsat kollamaya başladı. Sabah namazına gidip Ömer Radyalı'nın arkasına durdu. Namaz için kahmet getirilince Ömer Radyalı'nın yönlü cemaate döner ve onlara saflarınızı düzeltin derdi. Yine aynısını yaptı ve ya, namaz için tekbir aldı. Ebu Lüle lü bu arada onu omuzundan ve böğründen yaraladı. Ona altı darbe vurduğu söylenmiştir. Ömer radialan yere düştü. Ebu Lüle lü o hançeriyle 13 kişiyi daha yaraladı. Yedisi öldü, altısı da yaralandı. Ömer radialan'ı evine taşıdılar. Denildi ki, Ömer radialan Ebu Lü bize bir değirmen yapar mısın dedi. O da dedi ki, evet sana öyle bir değirmen yapacağım ki insanlar şehirlerde onu konuşacaklar. Ömer radiyalan onun konuşmasından çekindi. Yani bunda bir hinlik olduğunu, başka bir şey kastettiğini anladı. Yanında bulunan Ali radiyalan dedi ki, bu seni tehdit ediyor ey müminlerin emiri. Yani başka bir rivayette bu ziyade de vardır. İbn-i Esir Rahimullah bunu Ebu Yalan'ın tarikinden bu şekilde muhtasar rivayet etmiştir. Ebu Yalan rivayetine kıssan devamı şu şekildedir. İnsanlar güneş doğuncaya kadar bağırıştılar. Yani o sabah namazından sonra. Bu arada Abdurrahman bin Av radiyalan e insanlar namaza, namaza güneş doğacak deyince herkes namaza koştu. Abdurrahman bin Avf radiyallah önlerine geçip onlara Kur'an'ın en kısa sureleriyle namaz kıldırdı. Namazı bitirdikten sonra Ömer radiyallah'ın evine yöneldiler. Ömer radiyallah'ın yarasının derinliğini ölçmek için bir içecek istediler. Ona şıra getirildi. Ömer onu içince içtiklerinin hepsi yarasından dışarı çıktı ve içtiğinin şıra mı yoksa kan mı olduğu bilinmiyordu. Sonra süt getirildi. Ömer radiyalan sütü içti ve süt yarasından dışarı çıktı. Bunun üzerine oradakiler bir şey olmaz ey müminlerin emiri dediler. Ömer radiyalan eğer ölüm bir şeyse işte ben öldürüldüm dedi. Bunun üzerine insanlar Allah sana hayırlı karşılık versin ey müminlerin emiri. Sen şöyle şöyle güzellikler işledin deyip gitmeye başladılar. Onlar çıkınca başka bir topluk gelip onu övüyor ve aynı şeyi söylüyorlardı. Ömer radiyalan şöyle dedi. Vallahi sizin dediğiniz gibi değil de dünyadan yetecek kadar amelle ne fazla ne eksiğim olmadan gitmek isterdim. Eşit olarak bu işin içinden çıkmayı ne kadar isterdim. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile olan sohbetim beni teskin ediyor. Başında duran ailesindenmiş gibi kendilerine karışan ve kendisine Kur'an okuyan Abdullah bin Abbas radyalanma dedi ki Hayır vallahi sen dünyadan sana yetecek kadar amelle gitmeyeceksin. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sabirlik ettin. Sahabelik ederken de hiç kimseden razı olmadığı kadar senden razıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sallallahu aleyhi ve sellem senden razı bir şekilde vefat edene kadar sen şöyleydin, böyleydin. Yani onun iyiliklerini anlattı. Sonra sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halifesiyle yani Ebubekir radıyallahu anh ile arkadaşlık ettin. Sen onun emirlerini yerine getirirdin. Sen onun için şöyle ve şöyleydin. Sonra sen halifeliği aldın ey müminlerin emiri. Sen üstlendiğin görevi en hayırlı şekilde yerine getirdin. Ve şöyle şöyle yaptın diyerek onun iyiliklerini anlattı. Ömer Radiyalan İbn Abbas Radiyallahu anh, sözleriyle rahatlıyor ve tekrar söyle, tekrar söyle diyordu. Sonunda Ömer Radiyalan şöyle dedi. Vallahi yeryüzündeki her şey altın ve gümüş olsa mahşerin şiddetinden kurtulmak için onlara fidye verirdim. Osman Ali bin Ebi Talip, Talha bin Ubeydillah. Zübeyir bin Elavva, Abdurrahman bin Avf ve Sa'd bin Evi Vakkas'tan olmak üzere 6 kişilik şura kuruyorum. Abdullah bin Ömer radıyallahu da şura'ya katıp onun halife olmayacağını söyledi ve onlara halifenin seçilmesi için 3 gün mühlet verdi. Suheyb radıyallahu anh'a halka namaz kıldırmasını emretti. Allah'ın rızası ve rahmeti onun üzerine olsun. Bu eser müslimin şartına göredir. İbn-i Eser, İbnül Eser, Ustul Gabe'de, Ebu Yala, İbn-i Hakim, Beyhaki, İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Yani burada işte şura tayin etme. Ömer Radıyallahu Anh'ın bu ismini saydığı kişilerden şura tayin etmesi. Bu tayin ettiği kişilerde halifeyi seçecekler. Bunlar arasında bir de İbn Ömeri söylüyor fakat o halife olmamak kaydıyla sadece o şurada görüş belirtecek, istişareye katılacak ama o halife olmayacak diye. Yani işin saltanata dönüşmemesi için de böyle bir önlem alarak şart koşuyor. Raş halifelerin sıralaması 1227 ne oldu rivayet. Abdullah bin Ömer radıyallahu dedi ki, Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında halifeleri Ebu Bekir, Ömer ve Osman diye söylerdik. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Yani Allah Resulü hayattayken e, yani halifeler, Allah Resulü'nün halifesi olacak kişiler, Ebu Bekir, Ömer, Osman diye bu şekilde söylerdik diyor. Bu ifade e, sanki sahabenin icması bu şekildeymiş gibi bir intiba ifade ediyor. İbn Ömer radıyallarından yani bütün sahabe adına bunu söylüyor. Buna muhalif de bir şey bilmiyoruz. Bu hadis Bukhari ve Müslim şartlarına göredir. Bezar İbn -i İbn -i Taberani ve Tarihinde İbn Sakir rivayet etmişlerdir. Yöneticiye itaat etmek 1228 no. rivayet Ebu Ma'mer radıyallahından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi vedaa hücunda insanlara hutbe verirken gitti. Genç devesinin üzerindeydi. Bir ayağını bineğinin üzengisine koyup yükselerek şöyle diyordu. Beni istiyor musunuz? Topluğun arka tarafından bir adam ne diyorsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Rabbinize ibadet edin. Beş vakit namazınızı kılın, ayınızın yani Ramazan ayının orucunu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin ki Rabbinizin cennetine giresiniz. Ravi Süleym bin Amir dedi ki, ben ey Ebu Mami bu hadisi içtiğinde kaç yaşındaydın dedim. Dedi ki 30 yaşındaydım. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ahmet, Hakim, Dara Taberani, Mucemül Kebir'de ve Müsnedü Şami'inde rivayet etmiştir. Bu hadis şu bakımdan önemli. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada İslam'ın şartlarını saydığı yerde, Onlarla beraber yöneticiye itaat etmeyi de zikrediyor. Yani cennete girmek için şart olan şeyler arasında. Çocukların yöneticiliği 1229 nolu rivayet? Amir bin Şehir el Hemedani radiyallahu anh'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bir söz ve necajden bir söz işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kureyş'e bakın, onların sözünü dinleyin ve yaptıklarını bırakın. Yani onların e, yaptıkları kötülükleri terk edin ama onların sözlerini dinleyin. Yani onlar e, yöneticilerdir, halifelerdir. E, onlara itaat edin ama yaptıklarını bırakın. Yani yaptıklarını eleştirmeyi bırakın. Bunu yani fitneye çevirmeyin manasında bir uyarı. Ben Necaşi'nin yanında otururken onun okur yazarlardan olan oğlu geldi ve İncil'den bir ayet okudu. Ben güldüm. Necaşi dedi ki seni güldüren nedir? Vallahi bu İsa bin Meryem aleyhisselama indirilenlerdendir. Yöneticileri çocuklar olursa yeryüzüne lanet iner. Bu hadis müslimin şartına göredir. Bunu Ebu Zerel Herevi cüzün fihi ahadisun min mesmuat diye cüzünde... Ziyav-ı Maktis-i El-Muhtare'de Ahmet İbnebi Şeybe e, hem Musannef'inde hem Müsned'inde, İbnebi Asım El-Ahad ve El-Methani'de, İbni Sad Tabakat'ta, e Marife'de rivayet etmişler, Muhbir bin Aleyhisselatü Vesselam'da tahric etmiştir. Yani çocukların yönetici olması hoşgörülen bir şey değil. Yani bu İncil'de de bu şekilde bildirilmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da sizleri... E, Çocukların yönetici olduğu bir zamandan sakındırırım buyurmuştur. İstişare güvenilir kimseyle yapılır. 1230 nolu rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisiyle istişare edilen kimse güvenilir olmalıdır. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Şeyh el-Emsal'de Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Bezzar, de Begavi, İbni, İbrahim el Harbi İkramut de İbn Bişran Emalisinde Tahavi Şervuşkilla Hasarda Beyhaki el Adab'ta rivayet etmiştir. Muhbil bin Hadisayül Müsned'de tarjih etmiştir. Bu öz Cevamül Kelim'den olan hadislerden el müsteşarumu temen ifadesi yani istişare edilen kişi güvenilir olmalıdır. Hangi konuda hangi konuda istişare ediyorsan o konuda güvenilir olmalıdır. Yani güvenilir olmayanla istişare edilmez. İşin ehli olmayanla Yine istişare edilmez. Mevhum muhalifi böyle. Yöneticiliğin sorumluluğu. 1231 nol rivayet. av bin Malik el-Eşcai radiyallahu anh dedi ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dilerseniz size yöneticiliğin ne olduğunu haber vereyim. Bunun üzerine kalktım ve en yüksek sesimle üç defa şöyle seslendim. O nedir ey Allah'ın Resulü? Şöyle buyurdu. Başı kınanmadır. Ortası pişmanlıktır, sonu kıyamet günü azaptır. Ancak adaletli davrananlar müstesna. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn Nebiyasin Elahat ve'l-Mefani'de, Bezar Taberani, Talut Telhis'te Hatibül Bağdad rivayet etmişler. Elbân sahihada Mukbil bin Haccâ Müsaîd'te tercih etmişlerdir. Evet, yöneticilik böyle bir şey. Adalet adaleti gerçekleştirmek çok zor bir şey. Dolayısıyla yani yöneticiliğe kişinin kendisini aday göstermemesi lazım. Bu işten sakınması lazım. Ancak adil olan müstesna. Adil olduğu takdirde bu zor bir şeydir ama o bunlardan müstesnadır. Adil olmazsa da bundan dolayı yöneticinin azabı var. Pek çok hadislerde de bununla ilgili tehditler gelmiştir. Mesela cehennemden bir boyun çıkacak ateşten ve ben üç kişiyle görevlendirildim diyecek hadisinde işte bir tane suret yapanlar o hadisten bahsediyorum. Bunu, burada saydığı şeylerden birisi de zalim yöneticidir. Yani e, işinde adaleti gözetmeyen yöneticidir. Yöneticinin maslata göre hüküm vermesi 1232'nin olur rivayet Yahya el-Mazini'de Dahak bin Halife radiyallahu anh el Urayt denilen bir nehirden kendisi için bir su kanalı açtı. Bu suyu Muhammed Bin Mesleme Radyalan'ın arazisinden geçirmek istedi. Çünkü su ile kendi arası arasında bu kişinin arazisi bulunuyordu. Muhammed Bin Mesleme Radyalan geçirtmek istemedi. Dahak Radyalan ona, neden bana engel oluyorsun? Buradan geçecek sudan yararlanırsın, o sudan içersin, sana zararda olmaz dedi. Muhammed Bin Mesleme Radyalan yine razı olmayınca Dahak Radyalan konuyu Ömer Bin El Hattab Radyalan'a anlattı. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh de Muhammed bin Mesleme'yi çağırdı ve daha haka izin vermesini emretti. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh, hayır olmaz deyince e Ömer radıyallahu anh, niçin bir Müslüman kardeşinin faydalanacağı şeye mani oluyorsun? Halbuki ondan sen de yararlanırsın. Daima bu suyla arazini sulayabilirsin. Sana hiç zarar vermez dedi. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh de Allah'a yemin ederim ki hayır deyince Ömer radıyallahu anh Allah'a yemin ederim ki senin karnın üzerinden bile olsa bu suyu geçirecek dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh Dahak radıyallahu anh o araziden suyu geçirmesine emretti. O da geçirdi. Bu hadis, bu eser Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. İbnül Münzir, Elevsat'ta, Malik muhattada, Şafii, Müsnen'de, Beyhaki, Sünen'de rivayet El etmiştir. Elbani İrvar-ı Galil'de tarcih etmiştir. Bunun başlıkla alakası şöyle, yöneticinin maslata göre hüküm vermesi. Yani normalde bu bahçe kimin hakkı? Muhammed Bin Mesleme Radiyallahu'nun hakkı. Yani oradan o suyu geçirtmeme hakkı da var bunun. Ama bu iş bir kamu davası olunca ve Muhammed Bin Mesleme Radiyallahu'nun bu işten dolayı bir zarar görmesi de söz konusu değil. Ama diretiyor, inat ediyor. Belki şahsi bir şeyden dolayı bilmiyoruz artık sebebini. Bunun üzerine halife olarak, yönetici olarak Ömer Radiyallahu kamunun maslahatını gözeterek o kimsenin de bir zarar görmemesi e, gerekçesiyle e, bunun illaki, zoraki e, olmasına hüküm vermiştir. Her yöneticinin iki tür danışmanı vardır. 1233 oğlu rivayet Ebu Ürere radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman çıkmadı ve kimseyle buluşamayacağı bir saatte evinden dışarı çıkmıştı. Yani kimsenin olmadığı bir vakit, dışarıda olmadığı bir vakitte. Ebu Bekir yanına çıka geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi şeyden dolayı bu saatte buradasın ey Ebu Bekir dedi. Ebu Bekir radıyallahu de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluşup yüzünü görür ve selam veririm ümidiyle çıktım dedi. Az sonra Ömer radıyallahu geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hangi şey seni bu saatte çıkardı dedi. Ömer radıyallahu açlık ey Resulü dedi. Yani ilk... Ee, Ebu Vekir radıyallahu konuşmasına dikkat edin. Yani o zaman tabi cep telefonu gibi şeyleri yok. Yani Telefon veya böyle şeyleri yok. Bu onların kalplerinin birbirine bağlığını gösteriyor. Ee, yani kimsenin çıkmayacağı Allah Resulü'nün hiç adeti olmadığı bir zamanda Ebu Vekir radıyallahu diyor ki belki Allah Resulü'nü görürüm de ona selam veririm ümidiyle. Böyle çıkıyor. Ömer radıyallahu anh da açlık beni çıkardı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açlık bende de var dedi. Sonra üçü birden Ebu'l-Heysem etteyihan el-Ensari'nin evine doğru yürüdüler. Ebu'l-Heysem radyalan hurması ve koyunları bol olan bir kişiydi. Hizmetçisi yoktu. Evde kendisini bulamadılar ve evin hanımına ''Eşin nerede?'' dediler. Hanımı ''Bize tatlı içme suyu getirmeye gitmişti.'' dedi. Biraz sonra Ebu'l-Heysem dopdol bir su kırbasıyla çıkageldi. Kırbasını yere koyduktan sonra geldi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sarılıp anne ve babasının Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme feda olduğunu söyledi. Sonra onları bahçesine götürdü, bir sergi serdi. Hurma ağacından olgunu ve olgun olmayanı bir arada bulunan bir hurma dalı salkımı getirdi ve ortaya koydu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize olgunlarından seçip getirmedin mi buyurdu. Ebu heysem radıyallahu anh ey Allah'ın Resulü kendiniz seçesiniz diye veya yaş ve kuru hangisinden isterseniz seçip yemeliniz için bu şekilde getirdim dedi. Böylece o hurmalardan yediler, tatlı sudan içtiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki bu nimetlerden kıyamet günü sorguya çekileceksiniz. Serinlik ve gölge, güzel hurma ve su. Ebu Leysem yemek hazırlatmak için giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sakına ha! Sütlü bir hayvan kesmeyin! Ebu Leysem radıyallahu anh, dişi veya erkek bir oğlak kesti, hazırlayıp getirdi ve hep birlikte yediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçin var mı dedi. Ebu Leysem hayır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş esirleri gelince bize gel buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iki savaş esiri getirilmişti. Bir üçüncüsü yoktu sadece iki tane. Ebu Leysem müracaat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ikisinden birini seç buyurdu. Ebu Leysem radıyallahu anh, ey Resulü benim yerine sen seç dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İstişare edilen kimse güvenilen kimsedir. Şunu al çünkü onu namaz kılarken gördüm. Ona iyi davran buyurdu. Ebu Leysem hanımına gitti ve durumunu ona anlattı. Bunun üzerine hanımı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona iyi davran sözünü yerine getirebilmek için onu hürriyetine kavuşturmalısın dedi. Hanımı da uyanıkmış. Ebu Leysem de o hürdür dedi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın gönderdiği her nebi ve halifenin iki tür sırdaşı vardır. Biri ona daima iyiliği emredip kötülükten sakındırır, bir diğeri de ona devamlı güçlük çıkarıp yük olur. Kim kötü sırdaştan korunmuş olursa gerçekten her tür kötülükten korunmuş olur. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Umeyyed Tarsusi, musned Ebi Hureyre'de, Tirmizi, Edeb-ül Buhari, Hakim, Şer-i e Begavi, Taberani, Esmaül ül Hatip, El-Hilai'yi hatta Hilai Beyhaki sünneninde rivayet ettiler. El-Bani Es-Sai'yi de bin Hadisayil Müsnet'te ettiler. Dürüst Vezir 1234 no'lu rivayet? Aişe radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bir yönetici hakkında hayır dilediği zaman ona dürüst bir vezir verir. Eğer o yönetici unutursa vezir ona hatırlatır. Eğer yönetici bu işi kendisi hatırlarsa, vezir kendisine yardımcı olur. Eğer Allah onun hakkında başka bir şey, yani hayırdan başka bir şey dilemişse, ona kötü bir vezir verir. Eğer yönetici unutursa, vezir ona hatırlatmaz. Eğer yönetici hatırlarsa, vezir ona yardımcı olmaz. Bunu Ebu Ya'la İbn-ül Ferra Mecalis'te Ahmet, Ebu Davud, İshak bin Rahüye, İbni İbban, Nesai, Ebu Ya'la... Bezar mucem Levsat'ta Taberani, Ettergip'te Esbehani, İbnül ül Münzir-i Levsat'ta, Abdülhalik bin Esed Muceminde, Ebu Naim Faziletül Adili'in Kadil Maristan Meşehası'nda, El-Buşenci, el ve El-Mensur'da, Beyhaki Sünende ve el Esma ve sıfatlar rivayet ettiler. da tercih etti. Hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Davud'un rivayetinde, El-Velid bin Müslim tahtis sigasını tasrih etmiştir. Yani Velid bin Müslim e, müdellis olması sebebiyle burada rivayetlerine her ne kadar e, an, aneli gelse de e, kendisinden tahtis sigası başka bir yerde açıkça tasrih edilmiş olarak geldiği için hadisin sıhhatine hiçbir zararı yoktur buradaki ananenin. Yöneticiler katında aracı olmak. 1235 no'lu rivayet Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki kişi benden bir şey ister de aracı olup ecir kazanmamız için onu kazanmanız için onu geciktiririm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki aracı olun, ecir kazanın. Bu hadis Buhari ve Müslim şartlarına göredir. Ebu'l-Hüseyin İbnül Abenusi Meşehası'nda, Ebu Davud Nesai, İsmail-el Esbehane -terhib ve Terhib'de, İbn-i Semun Emalisi'nde, Harait-i Mekarimul Ahlak'ta, i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Elbani Sahih'a da, Nuhbil bin Hacı'a Nusayt'te tarih etmiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir istekte bulunduğu zaman bazen bunu erteliyor o isteğe icabet etmeyi ta ki yakınlarından da birisi aracı olsun da Allah Resulü'nün yanında nazı geçen birisi aracı olsun da o da bu işten ecir kazansın diye. Ve devamında diyor ki bu işin umumi olduğunu beyan etmek için siz de yani böyle yöneticiler kadında aracı olun, ecir kazanın. Demek ki böyle bir aracılık faziletli bir şey. Yani şimdilerde hani torpil diyorlar ya torpil bir nevi. Fakat torpilin tabii meşru olanı var, olmayanı var. Bir kimseye mesela e, hak etmediği Hakkı olmayan bir şeyi almak için bir kimsenin aracı koyması, bir nevi rüşvet gibi e, torpil yapması bu caiz olmaz. Veya mesela bazen şöyle işler yapılıyor devlet dairelerinde, bekleyen dosyalar vardır. O belli bir sırayla e, sahi, hak sahiplerine dağıtılmaktadır. Başvuru sırası olabilir bu. Fakat sonradan başvurulan birisi, sırası sonralara kaldığı için... Devletler arasında aracı bir tanıdığı olur. Benim dosyamı öne alsın da benim hakkım, müstehakkım daha önce verilsin diye. Bu caiz olmaz. Çünkü bunda başkasının hakkına tecavüz vardır. Başkasının hakkını engellemek vardır. Bu caiz olmayan yönü. Ama e, memurun veya amirin inisiyatifinde olan bir işte sen talip oldun fakat o amir sana razı olmadı. Bu sefer aracı sokup da onu razı etmek için bu faziletli bir şeydir. Daha başka bir şey, yani devlet dairesi olmayabilir. Çünkü buradaki aracılık iş fa'u ifadesi, iş şufa şefaatçi olmak, şefaat de buradan geliyor. Kız istedin vermedi babas. Bu sefer babasını e, kıramayacağı birlerini e, aracı olarak götürdün öyle istedin. Buradaki aracılıkta buradaki faziletli şeylerde yani aynı kapsama girer. Çünkü buradaki şuf'a genel bir ifade. Hadis Bukhar ve müslimin şartlarına göredir. Ehli olmadığı halde devlet devlet görevi istemek. Burada da işte e, sakıncalı boyutlara bir örnek var. 1236'ın oğlu rivayet. Ayyaş bin Abbas el-Katbani Raymullah dedi ki, Yezid bin el-Mühellep Horasan valisi olunca bana hayırlı özellikler taşıyan birini gösterin dedi. Ona Ebu Bürde bin Ebi Musel Eşariye'yi gösterdiler. Yani Ebu Musel Eşar Radiyallahu oğlunu gösterdiler. Ona gittiği zaman onun üstün bir kimse olduğunu gördü. Onunla konuştuğunda onun haberdarlığının gördüğü kimselerden daha iyi olduğunu gördü. Yani bilgi sahibi bayağı, meselelere vakıf. Dedi ki, ben seni falan ve filan işlerimde görevlendireceğim. O da bu işten muaf olmak istedi. <gülüyor> İbnül bunu kabul etmeyince Hayır, mutlaka görevlendireceğim dedi yani. Ebu Bürdar Rahimullah dedi ki, Ey emir sana babamın bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işterek haber verdiği bir şeyi rivayet edeyim mi? O da buyur dedi. Ebu Bürdar Rahimullah dedi ki, Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiş. Bir göreve ehil olmadığını bildiği halde o görevi üstlenen kişi cehennemde oturacağı yeri hazırlasın. Yani bazıları mesela... Memur olacak, polis olacak, asker olacak, neyse artık. Şartlar aslında taşımıyor, biliyor bunu. Ama mesela salk raporu alacak, hile yapıyor. Mesela ehliyet de olabilir bu. Gözünde mesela problem var, hile yapıyor, rüşvet veriyor veya tandık vasıtasıyla sahte bir rapor alıyor. Bunu biliyor kendisi ve bunu talep ediyor. Bunlar bu kapsamda. Burada yöneticilikle ilgili buradaki tehdit. Yani yöneticilere layık değilsin veya bir göreve, bir memuriyete layık değilsin. O şartları taşımıyorsun. Ee, taşımadığını bildiğin halde o görevi üstleniyorsun. Böyle bir kimse cehennemde oturacağı yere hazırlansın. Ey emir ben şahitlik ederim ki beni davet ettiğin göreve ben ehil değilim. E, Ebu Bür de böyle diyor. Yezid bin el müellep ona dedi ki seni bu göreve getirme hırsımı daha da arttırdın. Yani bu ilgisiz kalman seni bu göreve getirme hırsımı daha da artırdı. Yani daha da sevdim diyor. Daha da uygun gördüm. Haydi görevine başla. Zira seni muaf tutmayacağım. Bunun üzerine o göreve gitti ve dilediği kadar kaldı. Sonra Yezid bin el-Müellebin yanına gitmek için izin istedi ve izin verince dedi ki, ey emir babamın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işip de bana rivayet ettiği bir şeyi sana rivayet edeyim mi? O da buyur dedi. Ebu Buyur'da Rahimullah dedi ki Allah'ın veçiyle istekte bulunan kişi lanetlenmiştir. Haram bir şey istemedikçe Allah'ın veçiliyle kendisinden isteyen kimseye istediği şeyi de lanetlenmiştir. Yani bir kimse Allah rızası için, Allah'ın için bir istekte bulunursa o lanetli. Bir kimseden de böyle bir istek yapıldığında Allah'ın veçiliyle istiyor adam ve haram olmayan bir şey onu vermese o da lanetlenmiştir. Ey emir beni bu görevden muaf tutmazsan senden Allah'ın veçiliyle isteyeceğim. Bunun üzerine o da onu bu görevden muaf tuttu. Yani ilk hadisi atlattı ama bundan da artık bir çıkış yolu bulamadı. Bu hadis müsnin şartına göredir. Bu o yani Müsned'inde Taberani, Etdu'da, İbn Sakir tarihinde, Mizzi Tahsibül Kemal'de rivayet etmişler. Elbani Sahih'a tarihci tahric etmiştir. Memurluğun sorumluluğundan kaçınmak 1237 no'lu rivayet İbn Ömer radıyallahudan Nebî sallallahu aleyhi ve sellem Saad bin Ubade radıyallahu anhu zekat memuru olarak gönderdi ve şöyle buyurdu. Ey Saad, sakın kıyamet gününde büyürmesi olan bir deve yüklenip gelme. O da bu görevi istemeyerek dedi ki: O halde bu görev yüklenip getirmeyeceğim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu mazur gördü. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Yani bu zekat memurluğu görevinin e, sorumluluklarıyla ilgili bir şeyi hatırlatınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sadrı da bunu üstlenmek istemiyor. Allah Resulü de onu muaf tutuyor. Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir Ebu Yala Mu'cem'in Taberi tefsirinde, de İbn-i Hakim, Saydavi muceminde de Temmam Fevaid'in İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişler. Erban-ı Sayyya'da Muhbil bin Hadi Cami-i Sayyid'de tarih etmişlerdir. Kadı olmanın sorumluluğu, yani günümüzdeki hakim, yargıç manasında, 1238 oldu rivayet, Ebu de, Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Kadılık görevine getiren kişi bıçaksız olarak boğazlanmış demektir. Bu hadis Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. İbnül Arabi Mu'ceminde, Ahmet Veki Ahbarul u Kudat'ta, Ebu Davud, Veki'i, bu veki'i ahbar kudat sahibi meşhur veki'i bin el Cerrah değil yalnız. Ondan daha sonra yaşayan bir alim. Ee, bunu da belirtelim. Bu veki'i başkası. Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, sünnel Kübra'da Nesai, İbn-i Şeybe, Ebu Yala, Bezzar, mucem Taberani, İbn-i İban, Etfikat'ta, begavişer El-Muhallisiyatta, El-Muhallis, el Ebu Dayır El-Muhallis, Kudai'i, İbn-i Münzir'e Lefzat, Tatip tarihinde Beyhak Sehmi, Ebu hamzet Sehmi Tarih-i Cürcan'da ve i̇bn Asakir tarihinde rivayet etmişler. Mukbil bin Hacca Musayiht'te tarcih etmiştir. Devlet memurunun maaşından fazla olarak aldığı şey heyanettir. 1239'un alır rivayet Burayde bin Husayb Radyolant'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kimi bir işle görevlendirir de ona bir maaş verirsek onun bu maaştan fazla olarak aldığı golüldür. Yani ganimetten çalma demek golül. E, haksız bir kazançtır. yani Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Burada kastedilen rüşvet alması memurun. Yani devletten alması değil, e, vatandaştan almasıdır. İbn-i Zeyme, Hakim, Ebu Dağat ve Beyhak rivayet etmişlerdir. 1240 Nuh rivayet El-Müstevrit bin Şeddat Radyo'yu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurmuştu Kim bize memur olursa Eş edinsin, evlensin. Eğer hizmetçi yoksa hizmetçi edinsin. Evi yoksa ev edinsin. Bineği yoksa binek edinsin. Kim de bundan fazlasını edinirse kulül yapan veya hırsız gibidir. Yani bu e, devlet hazinesinden e, bunları edinirse e, hırsız gibidir. Hak etmediği şeyler fazlasını alırsa. Bu hadis müslümin şartına göredir. Parantez içindeki ziyade, yani bineyi yoksa bineyi binek edinsin, bu ziyade Ahmet ve Taberani rivayetlerinde geçmektedir. Ebu Şeyh Ahlakun Nebi'de, Muhafa bin İmran Zühd'de, Ebu Davud, Ahmet, İbn-i Zeyme, Hakim, Taberani, Hilyetül Evliyada, Ebu Nahim ve Beyhak rivayet etmişlerdir. Emir altındakilere yumuşak davranmak, 1241 Nol rivayet, Enes bin Maik Radyaland'da, Ebu Musa Leşar Radyaland, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'den binmek için devesini istedi. İşi çıktığı için ona vallahi sana deveyi veremem diye yemin etti. Ebu Musa radıyallahu anh oradan ayrılınca onu geri çağırdı. Dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, beni devene bindirmemek için yemin ettin." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Şimdi de binmen için yemin ediyorum." Bunun üzerine onu devesine bindirdi. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Ebu Şeyhalakun Nebi De Ze olmak muhtarede Ahmet Ebu Yala Ak bin yani Huneyni, Musnadü Enes'te, İbnü i el-Envalde, İbn-i Sakir, müceminde rivayet etmişlerdir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Musa Leşar Radiyallahu e, burada gönlünü alıyor. Öncesinde işi var aslında devesiyle fakat e, herhalde bir hoşnutsuzluk gördü bu durumdan. Sonra gönlünü alıyor bu şekilde. İdarecinin halkın ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi 1242 oğlu rivayet Ebu Meryem El Ezdi Radyalan dedi ki ben Mavi Radyalan yanına elçi olarak gitmiştim bana <gülüyor> gelişinle gözümüzü aydın etmene sebep nedir dedi ben dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğim bir hadistir. Seni bu makamda görünce sana haber vermek istedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim: Allah azze ve celle Müslümanların idaresini bir kimsenin eline verir de o kimse Müslümanların ihtiyaçlarını, sıkıntılarını ve zaruretlerini dinlemekten geri durursa yani dinlemezse Allah da onun ihtiyacını, sıkıntısını ve zaruretini dinlemekten geri durur. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebu Arube el Harrani tabakatında Hakim Ahmet Ebu Davud Tirmizi Abd Abdin Humeyt Taberani Ebu Yala Haris bin Ebu Usame müsnedinde Beyhaki ve Ebu Tahir es-Sulefi Tuyuriyat'ta rivayet etmişler. Elbani ya da Bin Adi Cem'i Sahih'te tercih etmiştir. En büyük ihanet yöneticilerin ihanetidir. 1243 olur. rivayet Ebu Said el-Hudri radiyalar dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ikindi namazından sonra hutbe verdi ve şöyle dedi. Dünyadan sakının, kadınlardan sakının, dikkat edin. Şüphesiz her ihanet eden kimse için kıyamet gününde ihanetinin sancağı yükseltilecektir. Dikkat edin, halkın yöneticisinin ihanetinden daha büyük ihanette yoktur. İbn-i el-Askalan dedi ki bu hadis müslimin şartına göredir. İbn-i bunu emaliyul mutlaka da kendi isnadıyla rivayet etmiştir. Yöneticilere ayaklanmak kafirlerin adetidir. 1244 no'lu rivayet. Abdullah bin Ömer radıyallahu dedi ki Osman radıyallahu anh'ın halifeliği zamanında ensardan bir adam bana geldi ve konuştu. Bir de baktım ki Osman radıyallahu eleştiriyor. Konuşmasını uzattı. O dilinde ağırlık olan bir adamdı. Neredeyse sözlerini tamamlayamayacaktı. Sözlerini bitirince ona dedim ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bu ümmetin en faziletlerini Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman diye sayardık. Daha önce geçen hadis halifeler diyeydi. Burada en faziletler diye geçiyor. Vallahi biz Osman'ın haksız yere bir cana kıydığını bilmiyoruz. Onun büyük binahlardan bir şey işlediğini de bilmiyoruz. Lakin şu mal size verilirse memnun olursunuz, eğer akrabalarına verirse öfkelenirsiniz. Yani Osman Radyalan size verdiği zaman ondan memnun oluyorsunuz ama akrabalarına verdiği zaman öfkeleniyorsunuz. Siz ancak Faris ve Rumlar gibi olmak istiyorsunuz. Onlar öldürmedik yönetici bırakmıyorlardı. Bunun üzerine adamın gözleri yaşardı ve dört damla yaş döktü. Sonra dedi ki, Allah'ım biz bunu istemeyiz. Bu eser Bukhane'nin şartına göredir. Abdullah bin Ahmet, Fadaylı Osman bin Affan'da, Ahmet bin Ambel, Fadaylı sahabede, i̇bn Taberan, Müsnedü Şami'nde, Halal, Es-Sünnede, Acurri, Eşşeriya'da, i̇bn Şebbe, Tarihül Medine'de, i̇bn Asakir tarihinde rivayet ettiler. Yani burada İbn-i radıyallahu anh, bu işin, yani yöneticileri ayaklanma işinin, Farislerin ve Rumların adeti olduğunu, yani bunun kafirlerin adeti olduğunu ifade etmiş oluyor. Zalim yöneticiye ayaklanmadan karşı çıkmak. Yani ayaklanmak başka bir şey, karşı çıkmak başka bir şey. Bu ayrıma dair bu. 1245 Nol Rivayet, Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Benden sonra bildikleriyle amel eden ve emrolunduklarını yapan halifeler olacaktır. Yine benden sonra bilmedikleri şeylerle amel eden, yani ilimsiz amel eden. İlimsiz, burada ilim e, vahiydir, sünnettir, sahabeden gelenlerdir. Yani rivayet olmaksızın, vahiden delil olmaksızın, bu ister rey, şahsi görüşler olsun, iştahatlar olsun, ister başka şeyler, yani başkalarının e, işte beşeri hükümler olsun, bilmedikleri şeylerle amel edecekler ve emrolunmadıkları şeyleri yapan halifeler olacaktır. Bu da Bidat, bidata işarettir. Emrolunmadıkları şeyleri, yani Allah'tan ve Resulü'nden emir olmadığı halde dini alanda yapılan şeyler, biliyorsunuz bidat, her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur buyuruyor. Böyle, böyle şeyleri yapacaklar diyor. Kim onlara karşı çıkarsa beridir. Burada karşı çıkmak ifadesi, فَمَنْ enkara عَلَيْهِمْ İnkar, karşı çıkmak, inkar etmek. Yani e, bu ifade ıslah olarak, dindeki kullanım alanı olarak dikkat etmek lazım. İnkar kelimesi e, karşı çıkmak, kalben karşı çıkmayı da içerir. Yani hoş görmemek manasındadır. Emri maruf ve nehyan münker derken buradaki münker de e, buradan gelme. Yani kötü, şeriatın uygun görmediği bir şey münkerden yasaklamak nehyu, anül, nehyu anil münker ee, münkerden yasaklamak yani şeriatın uygun görmediği şeyden yasaklamak. Burada da inkar etmek uygun görmemek demek. İşte kim bunları uygun görmezse, hoş görmezse e, beridir. Onların yaptıklarından beridir. Benimsemiyor bu yöneticilerin yaptığını. Kim elini gayrimeşru konularda onlara itaat etmekten çekerse selamettedir. Yani dine aykırı bir takım e, Filleri var bunların. Çünkü olmadıkları şeyler yapıyorlar. Yani bidat işliyorlar. Bunu e, devlet adına, ritüel haline getiriyorlar. Bundan el çeken selamettedir. Ona uymayan kişi selamettedir. Lakin razı olup tabi olan helak olur. Bu hadis Bukhari müslimin şartlarına göredir. Demek ki bir e, Şimdi düşünün. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hemen arkasından gelecek şeyleri sonra bunların arkasından gelecek şeyleri haber veriyor. Hemen arkasından gelecekler yani raç talifeler, benden sonra kamil ilafet, caçit ilafet, 30 sene dediği bunlar e, bildikleriyle, ilimle amel ediyor ve emrolunduklarını yapıyorlar. Yani kitaba sünnete uygun hareket ediyorlar. Bundan sonra ise diyor yani o 30 seneden sonra neler olacakmış bilmedikleriyle amel edenler Nitekim Muaviye radıyallahu anh zamanında bir takım bidatların başları çıkmış. Bir takım bidat unsurlar ortaya çıkmış. Misal, misal isterseniz e, Mina'da namazların dört rekat kılınması. Osman radıyallahu bir sebebe binaen bunu yapıyor. Ali radıyallahu bunu tekrar Allah Resulü'nün sünnetine döndürüyor. Fakat Muaviye radıyallahu bu sünnetle amel edince tepki görüyor. Diyorlar ki sen Osman'a muhalefet ediyorsun. Osman'a ayıp etmiş oluyorsun. Tekrar orada dört rekat kılmaya başlıyor. Bak ibadette bir bidat. Bundan el çeken selamettedir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şimdi Osman radıyallahu anh'ın yaptığından niye el çekilmedi o zaman diyebilirsiniz. Mesela i̇b Mesud radıyallahu anh dedi ki ihtilaf şerdir dedi. Osman radıyallahu anh'ın arkasında namazı kıldı. Burada Osman radıyallahu anh'ın da gerekçesini bilmiyor değil mi? Biz Zühri Rahimullah'tan sayı olarak gelen rivayetlerde. Yani Zühri tarafından bu açıklama sayı. Ama Zühri Rahimullah Osman Radyalan'a yetişmediği için munkatı görülen bir rivayet bu. Fakat Tabi'in bunu biliyor en azından. Zühri, İbn-i Şahabe Zühri Tabi'inden. O diyor ki Osman Radyalan oradan evlendiği ve oraya yerleşmeye niyet ettiği için kendisini Mekke halkından saydı ve dört rekat kıldı diyor. Şimdi Osman Radyalan böyle yapıyorsa Mukim olan birisinin yani mukimse Osman radıyallahu anı mukimin olan birisinin arkasında mukim olarak kılarsın. 4 rekat olarak kılarsın. Bu sünnete aykırı değildir. İbn Mesud o zaman neden ihtilaf şehirdir diyor? Belki İbn Mesud radıyallahu an burada gayesi Allah Resulü'nün, Ebu Ömer radıyallahu an bunların e, burada uyguladığı sünnet bu. İnsanları bu konuda bilgilendirmesi gerekiyordu. O da İbn Mesud'un kendisi de buradaki illeti bilmiyordu. Zahir olan o. Bu bundan dolayı. Ama Muavver Radyalan'ın durumuna gelince onun derdi, yani Osman Radyalan gibi bir tevhili, böyle bir durumu söz konusu değil. Ne peki burada gayesi? Buna dediler ki, işte Osman'a muhalefet edersen ona ayıp etmiş olursun. Yani Ali'ye uyacağına Osman'a uy. Yani bir nevi kabilenin e, taasubu ağır, ağır bastı. Daha başka şeyler de var, daha başka e, uygulamalar da var da, yeri burası değil. Yani bunlar bilmedikleriyle amel eden, ilimsiz amel eden, olunmadıkları şeyleri yapan kimseler olacaklar bu yöneticiler. Yani senin dinini ilgilendiren bidatlerle seni muhatap kılacaklar. Bunu hoş görmeyen, yani kalben buz eden fakat mecburiyetle, zorunlulukla yapan bu deri olur. Bunu neden söylüyoruz? Mesela namaz vakitlerinden geçirecek yöneticiler olacak diyor. Siz namaz vakitlerinde kılın. Ama onlarla beraber mescidde bulunursanız da kılmam demeyin. Onlarla beraber de kılın. Bu size nafile olur diyor. Onlarla beraber de kılın. Kılmam demeyin. Ama bu fiili hoş görmeyin iması vardır burada. Yani namaz vaktinden geçirilmesi, öldürülmesi elbette ki hoş görülecek bir şey değil. Ama fitne çıkmasın diye kalben itiraz ettiği halde Kalben bunu benimsemedi halde burada uyum göstermesi, başka bir masada göstererek demek ki bu da meşru. Yani İbn-i Nesud Radyalı'nın Osman Radyalı arkasında Mina'da dört vekat kılmasının meşru olması gibi. Bu kalben bir muhalefet. Veya zorla yaptırılıyorsun ama kalbin reddediyor, burada da mazursun. İtaat etmeyen, fiili olarak bunlara bulaşmayan ise o selamettedir. Yani beridir ve selamettedir lafızların arasındaki farkı da anlıyorsunuz değil mi? Birisi beridir, yani onlar gibi değildir. Kalben e, onlara iştirak etmiyor fakat fiilen, baskı sebebiyle iştirak etmek zorunda kalıyor. Bu beridir. Niye? Çünkü bu sadece kalbiyle beri olmuş. Fiilliğinde onlara bir nevi iştirak içerisinde. Azalarıyla onlara muhalefeti sergileyememiş. Bu beridir. Yani onlar gibi değildir bu. Ama selamette olmak beri olmaktan daha büyük bir mertebe. Onlara iştirak etmeyen, el çeken ise, bidat konularda onlara uymayan ise, işte bu tam bir selamette olan kimsedir. Onların bidatlerini muhalefet eden kimse. Evet. Bu hadis-i ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Razı olup tabi olan ise yani burada da iki şeyi zikrediyor tam mukabil olarak. Birisi razı olan, yani fiillerinde iştirak ediyor ve kalbi de razı. Bu helak oldu. Diğeri, Tabi olan. Yani rıza, kalbin ameli burada, tabi olmak azaların ameli. Öncekinde de böyleydi. Diğerinde tabi oluyor ama, azalar tabi oluyor ama kalbi tabi olmuyor onlara. Benimsemiyor bu yüzden beri o. Ama azalarıyla da onlara muhalefet sergileyen, bidatte iştirak etmeyen kimse. Bu da selamettedir. Selamettedir yani ahirette selamettedir. Bu ahiret vaadidir. Çünkü dünyadaki berilik gerçekleşmiyor beri da Dünyada onlarla beraber azalları onlarla beraber. Bir tek kalbiyle muhalefet ediyor. Yani zahiren dünya hükmünde beraberler. Beri değil. Ahirette onlardan beridir. Tabi olmak konusunda da selamette olan kişi, yani onlara muhalefet ettiği için, bidat işleyen yöneticilere, devlete muhalefet ettiği için kişi dünyada bir takım eziyetlere hapsedilmeye maruz kalabilir. Bu, burada da dünyadaki selamet kastedilmiyor. Ahirette selamettedir o. Buna dikkat edilsin. Bunu Ebu Yala İbn-i İbban, Müstedüşşami'nde Taberani, Emalis'inde İbn-i Bişran, Tarsusi Müsnedo Ebi Hireyre'de, Beyhaki, Sünen'de ve Delal'ün Nübüvvede, i̇bn Asakir Sakir Tarim'de rivayet etmişler. Elbani Essay'a da tarihci etmiştir. Evet, yine bu manayı biraz daha pekiştiren bir iki rivayet daha var burada. 1246'ın o rivayet, Cabir bin Abdillah radyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bin Ucra radıyallahu anha dedi ki: "Ey Kabin Ucra, ben seni sefihlerin idareciliğinden Allah'a sındırırım." Kab radıyallahu an idareciliği nedir?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Dikkat edin. Benden sonra gelecek bazı idarecilerdir. Benim hidayetime uymazlar, yani onun sünnetiyle amel etmezler ve sünnetlerime tabi olmazlar. Onların yalanlarını tasdik eden ve zulümlerinde onlara yardım eden benden değildir." Ben de ondan değilim. O havzuma gelemez, kim onların yalanlarını tasdiklemez ve onlara zulümlerinde yardım etmezse onlar bendendir, ben de onlardanım. Onlar havzuma geleceklerdir. Ey Kabbi Nucra! Haramdan beslenmiş bir beden cennet asla gitmeyecektir. Cennet ona daha layıktır. Ey Kabbi Nucra! Insanlar sabah çıktıklarında canını ya kendilerini azat edecek olana ya da cezalandıracak olana satarlar. Yani ya Allah'a itaat üzere veya sen üzere. Bu hadis Müslim'in şartına göredir El-Hattabi Uzlet'te, Bezzar Müsned'inde İbn-i İbban Hakim, Ahmet Taberani Haris bin Nebi Usame, Mamer bin Raşid, Beğavi Şerhü Sünnet'e ve Mucemü Sahabe'de Ab bin Hümeyt, Şerhü Müşküllâhsarda Tâhavi, Esbehan-i Tergib'de Ebu Naim Hilye'de rivayet etmişler. Muhbibin Hadisayül Müsned'de tarcih etmiştir. Bu ee, az önceki hadis ve bu hadis şu yüzden söyledim, lafızlarına dikkat edin diye. Şimdi biz e, bu hadise uyma noktasında iki fırkanın da dışında kalırız. Bu hadise uyan kimse yani. Harcilik ve mürciye fırkalarını. Şimdi harciler bizim yöneticilere ayaklanmaya karşı çıkmamızdan dolayı Bundan dolayı mürcelikle itham ediyorlar. Yöneticileri mesela mutlak tekfirde bulunmaktan, buraya karşı çıkmamızdan dolayı, onlar sanki temize çekmişiz gibi böyle itham ediyorlar, böyle dışlıyorlar. Mürciyeler ise, mesela oy kullananlar, fiili olarak onlara, yalanlarına ve destek olanlar da, işte bu oy kullanmayanlar harcilerdir diyorlar. Onlar ne derse destekler. Onlar ne derse desin. Burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yolu çizmiş. Ne diyor? Yani bu idareciler benim hidayetime uymazlar. Bu idareciler Allah Resulü'nün hidayetine uyuyorlar mı? Allah Resulü'nün sünnetine tabi oluyorlar mı? Yani birisi çıkıp bunu iddia edemez herhalde. Bunu yapmıyorlar. O zaman ne yapıyor bunlar? Bunlar yalan söylüyorlar rezulme diyorlar. Onların yalanlarını tasdik eden, yani... Bunların propagandacılığını yapanlar var ya, bunlar yalanlarını tasdik edenlerdir. Zulümlerinde onlara yardım eden, yani senin bu yöneticilere yardımın ne olabilir ki? Nasıl yardım edebilirsin? Oy kullanarak edersin mesela. Bu bunlardan birisi. E biz şimdi buna karşı çıkıyoruz. Kullanmıyoruz, kullanmazmış. Şimdi birileri diyor ki harici desinler. Biz Allah Resulü'nün dediklerinin peşindeyiz. Onlara yardım eden benden değildir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Onlara yardım etmeyen, desteklemeyen, yalanlarını tasdiklemeyen ise bendendir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunlar da diyor ki, bunlar diyor bizden değil. Yani bu o kullanmayanlar bizden değil. Onlar şöyle böyle diyorlar. Derikiler, o kullananları tekfir etmeyenler bizden değildir diyorlar. Onlar da beri oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da, kim benden, kim benden değil bunu net bir şekilde ifade ediyor. Biz bununla memnun oluruz. Birileri istediklerini söylesinler. Sağda solda, Twitter'da, Facebook'ta e, istedikleri propaganda yapsınlar. Yarın Ahile Kara'nın ortaya çıktığı günde e, herkes yaptığının karşını görecek. Evet, yine Huzeyfe Radiyaland'dan benzer bir hadis gelmiş. 1247'nin oğlu rivayet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ileride yalan söyleyen ve zulmeden yöneticiler olacaktır. Onların yalanlarını tasdik eden ve zulümlerine yardım eden bizden değildir. Ben de ondan değilim. O havza gelemeyecektir. Onların yalanlarını tasdiklemeyen ve zulümlerine yardım etmeyen ise bendendir. Ben de ondanım. O havza gelecektir. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet Taberani Bezar İbni Beyasım es de rivayet etmişlerdir. Ee, evet. Bu yüzden en çok zorlarına giden kitap bizden olmayanlar kitabı. Yani bizden olmayanlar sözü e, kitabın içeriğinde bizden olmayanlar, bizden değildir denilen kimseler bu sözlerin sahibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam veya ashabı. Yani bunu Ebû Muaz söylemiyor. Ebû Muaz'dan olmayanlar değil o kitabın adı. Bizden olmayanlar sözüyle kast edilen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan olmayanlar, onun ashabından olmayanlardır onun içerisinde geçen e, tehdit içeren sakındırma içeren şeylere haliyle biz de muhatabız yani yazarı ondan beri değil onun içerisine hepimiz dahiliz yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetlerine biz ne kadar it, e, ittiba etmişiz ne kadar muhafakat etmişiz ne kadar muhalefet etmişiz buna ümmet olarak hepimiz muhatabız yani kitabın muhatabı hepimiziz Bizden olmayanlar sözü yazarın sözü değil. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın sözü. Ama onlar ısrarla bu Ebû Muaz'ın sözüymüş gibi veya belli bir grubun işte bizden olmayanlar dediği şeyler gibi böyle lanse etmeye çalışıyorlar. Hakikati biliyorlar ama tutupta işte biz Allah Resulü'nden değiliz diyemiyorlar. Fakat işte biz onlardan değiliz diyerek işin kolayına kaçıyorlar. Evet. Müslümanlar birbirine düşürecek sözlerden kaçınmak. 1248 olur? No rivayet. İkrime bin Halid Rahimullah'tan. İbn Ömer radıyallahu dedi ki, akşam Muaviye kalktı ve Allah'a hamdü senada bulundu. Sonra şöyle dedi, bundan sonra kim bu mesele hakkında konuşacaksa bana yüzünü göstersin. Vallahi bu meselede her kim ortaya çıkarsa hilafet işine ondan ve babasından daha layih. Ravi dedi ki, Muaviye bu sözler İbn Ömer radıyallahu kastederek söylenmişti. Yani Muaviye Radyalan, yani bu hilafet meselesinde insanlar tabii şeyi konuşuyor. Yani İbn Ömer daha layık bu işe. Abdullah bin Ömer Radyalan'ıma da dedi ki, elbisemi çözdüm ve ayağa kalkıp ona hilafet konusunda İslam adına babana ve sana karşı savaşan kişiler söz sahibidir demek istedim. Yani babası Ebu Süfyan, Muaviye Radyalan da o zamanlar müşrikti. <gülüyor> Ee, Ömer Radıyallah da İbn Ömer Radıyallah da her ikisi de e, bu savaşlarda Bedir gibi savaşlarda bunlara karşı savaşıyorlardı. Bu ilavetisine yani İslam'da önceliğimiz bakımından daha layıkız demek istedim. Ancak sonra insanlar arasında birliği dağıtacak bir söz söylemekten uslu kan dökülmesinden ve sözümün başka bir şey yorumlanmasından çekindim. Yani tekfir ediyormuş gibi bir manaya da çekilebilir diye. Yani e, tedbirli hareket ediyor. Tedebbür ediyor. Vazgeçiyor. Sonra Allah Teala'nın cennetler konusuna vaat ettiği şeylerin benim için bunların hepsinden daha sevimli olduğunu hatırladım da bir şey demedim. Ben çıkıp eve gidince Habib bin Mesleme bana geldi ve o adam yani Muaviye konuşurken işittiğinde ona karşı konuşmaktan seni alıkoyan neydi dedi. Ben de ona dedim ki konuşmak istedim ancak insanlar arasında birliği dağıtacak bir söz söylemekten o kan dökülmesinden ve sözümün maksadım dışında bir şey yorumlanmasından çekindim. Allah Teala'nın cennetler konusuna vaat ettiği şeylerin benim için bunların hepsinden yani yöneticilik, halifelik bu gibi şeylerin hepsinden daha sevimli olduğunu hatırladım. Bunun üzerine Habib bin Mesleme Abdullah bin Ömer radyalanmaya dedi ki Anam babam sana feda olsun. Muhakkak sen tehlikesinden, endişe ettiğin şeyden muhafaza edilip korunmuş oldun. Bu eser Bukhari ve Müslim şartlarına göredir. Bunu Abdurrazzak Musannefi'nde rivayet etmiştir. Evet bu da sahabenin insanların kendi arzuladıkları veya kendi menfaatlerinden ziyade insanların maslahatını gözeterek, ümmetin maslahatını gözeterek tedbirli hareket ettiklerini yani meseleye önlü arkalı baktıklarını, dikkatli davrandıklarını gösteriyor. Bu, bu örnek alınması gereken bir tutum. Kadınlardan alınan biat bölümün son hadisi 1249 oğlu hadis, Umeyme binti Rukayka radıyallahu anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat eden kadınlar arasında ben de geldim. Onlar şöyle dediler, Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayacağımıza, hırsızlık yapmayacağımıza, Zina etmeyeceğimize, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, kendi tarafımızdan yapılmış bir iftirada bulunmayacağımıza, iyiliklerde sana karşı gelmeyeceğimize dair sana söz veriyoruz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gücünüz yetti uslarda buyurdu. Yani gücünüz yetti kadarıyla buyurdu. Onlar Allah ve Resulü bize bizden daha merhametlidir. Ey Allah'ın Resulü gel sana biat edelim dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben kadınlarla tokalaşmam. Benim yüz kadına söylediğim söz... Bir kadına söylediğim söz gibidir buyurdu. Bu hadis bu kar ve Müslim şartlarına göredir. Hazimi el itibarda Malik, Abdurrazak İbn-i İbban, Hakim, Tayalisi, Ahmet, tefsirinde Taberi, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Taberani, Humeydi, Kutni Tabakatında İbn-i Sa'd, Sünen'de Beyhak ve i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmişler. Elban-i Eszai'ya da Muhbil bin Hadi, Sahil-i Müsnet'te tarih etmişlerdir. Allah izni verirse bir sonraki derste Kitabu şemail, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kişisel ve fiziksel özellikleri, ahlaki özellikleri bu konuları içeren bölüme geçeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe la şerikelek ve estağfuruke ve etubileik.